Z raporu hazırlayan ve sunan odamız mali danışmanı öğretim görevlisi yeminli mali müşavir İsmail Hakkı Güneş İyi günler sevgili eczacı dostlar Eczacı dostlarımızın muhasebe müşavirlik hizmetlerini yürüten sevgili serbest muhasebeci mali müşavir arkadaşlarımız Sevgili dinleyiciler Radyo Havanda Z raporunda karşınızdayız. Odamız radyomuz yayın görevlisi Suat Gülbinat arkadaşımla birlikte, hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyoruz. Başarılı bir programda amacına ulaşmasını ve katkı sağlamasını canı gönülden diliyoruz. Programımızın akışı alışık olduğu üzere takip eden ayın yani Nisan 2012'nin mali ve sosyal güvenlik takvimi hakkında bilgi vereceğiz. Dün bize bir iki soru ileten ezracı dostlarımızın sorularına yanıt vereceğiz. 31 Mart 2012'ye birinci dönem geçici verginin hazırlanmaya başlandığı yani Mayıs'ta beyanının yapılacağı dönemdir. Bunun için envanterle ilgili bilgi vereceğiz, envanter ile ilgili. Bununla birlikte envanter çalışmasından bilgi verdikten sonra TTK ile ilgili kısa bilgilerimiz olacak kısa kısa. Bugünkü programı tamamen kısa bilgileri ayırdık. Ve son olarak da katkı payı ile ilgili olarak çok soruluyor. Ve bununla beraber ciro beyanı hakkında yani ezdacıların vermiş oldukları ciro beyanı biliyorsunuz iskontoları çok ilgilendi. Bunun hakkında bilgi vereceğiz bir kez daha Suat Gülbinat arkadaşımla birlikte hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. 1 Nisan 31 Mart 2012 hafta sonuna denk geldiği için 1 Nisan envanter defterlerinin kapanış tasdiklerinin yapılması ile ilgili son tarih ve Nisan Sosyal Güvenlik Takvimini Mali ve Sosyal Güvenlik Takvimini şu şekilde özetleyebiliriz. Bilindiği üzere 2012 yılına ay, 2011 yılına ait kurumlar vergisi beyannameleri Nisan ayı içerisinde ilgili vergi değerlerine verilecek. Bu genel bildirimi yaptıktan sonra alışık olduğumuz üzere 23 Nisan 2012 Ocak, Şubat, Mart yani muhtasar beyannamelerini 3 ayda bir gelir dairesinde veren vergi mükellefleri için muhtasar beyanı Yine Mart 2012 dönemine ait muhtasar beyannamesinin tahakkukunun yapılması ile ilgili gün. 23 Nisan 2012 yine Sosyal Güvenlik Kurumu primlerinin beyanla, beyanlarının yapılması ile ilgili son tarih. 24 Nisan 2012 Mart 2012 dönemine ait katma derverkesi beyannamelerinin verildiği tarih. 26 Nisan KDV ve Mutasar Beyanlamalarının ödemeleri, yine 30 Nisan BABS formlarının verilmeli verilmeleriyle ilgili son tarih olduğunu belirtelim. Sevgili dostlar, önce iki soru bize soruldu. Soruları e, bir kez daha hatırlatalım ve ondan sonra sorumuzla ilgili yanıtları verdikten sonra programımızın doğal akışı içerisinde, olağan akışı içerisinde sürdürelim. Bir ezacı dostumuzun muhasebe müşavirlik işlemini sürdüren meslektaşımız ezacı dostumuzla ilgili olarak eczacı dostumuzla ilgili olarak Gelir İdaresine yapmış olduğu beyanda yaşadığı bir sorunu bizimle paylaştı ve çözüm önerisi e, istedi. Soru şu. ciro primlerini taşımız sevgili kardeşimiz, EZAC'ının haslatla ilgili kesmiş olduğu, yani ilaç aldığı firmalara kesmiş olduğu ciro primlerini 602 hesapta beyan ettiğini ve vergi dairesine haslat bildirimi, net haslat bildirimi yaparken, vergi dairesinin haslat bildirimini onaylamadığını ve bununla ilgili olarak gelişmeler hakkında bize sorularını ve çözüm yollarını istedi. Birincisi, Ciro primleri cironun bir parçasıdır. Yani haslatla ilgilidir. Bu birinci söyleyeceğimiz. İkinci söyleyeceğimiz 602 nolu hesap diğer gelirler diye muhasebe sisteminde belirtilen hesap subansiyonları içerir. Yani kamunun ve kamunun kişi veya kurumlara vermiş olduğu teşvik yardım ve subansiyonları içerir. Dolayısıyla E, ciro primlerinin burada hesapta takip edilmesi hatalı bir kere. Bunun düzeltilmesini kendisine önerdik. Biz kendisine yurt içi satışlarının hesabında emtia satışları ya da ilaç satışları ve onun altında satışlardan kaynaklanan ciro primleri gibi bir muavin hesap şeklinde takip edebileceğini veyahut 649 Diğer olağan gelir ve karlarda takip edebileceğini söyledik. Diğer olağan gelir ve karda takip eder ise katma değer vergisi beyannamesinde de KDV'sinin ilave edilecek KDV yazılmasını kendisine önerdik. Ve en sağlıklı yöntemin bu olacağını söyledik. Böylece vergi dairesine haslat beyanı ile ilgili bildirim yapılırken net hesabında bir tutarsızlık olmaz. Bir başka dostumuz bize bildiğimiz üzere eczanelerin yine bu çok yaygın Bu arada çok e, soru olarak soruluyor ilaç katkı Payı ve muayene ücreti ile ilgili olarak yine muhasebe kayıtları ve bunlarla ilgili olarak işlemler üzerinde e, bizden düşüncelerini sordular bunu çok işledik odamız sayfasında odamızın Web sayfasında bunu sirküler halinde de duyurduk. Makale konusu yaptık, çeşitli dergilerde yayınlandı ama radyomuzda da bununla ilgili çok kez değindik. Muayene ücretleriyle ilgili özellikle muayene ücretleriyle ilgili olarak herhangi bir belge düzenlemek zorunda olmadığını, bununla ilgili Maliye Bakanlığı'nın düzenlemesi olduğunu ve bu düzenlemenin tarihi sıra bilgilerini içeren bilgileri de ayrıca odamız sayfasında web sayfasında ilan etmiştik. Muayene ücreti ile ilgili e, kredi kartı ile ilgili bir tahsilat yapılırsa bilindiği üzere katma değer vergisi beyannamesinde kredi kartı ile yapılan tahsilatlarla ilgili bir satır olduğunu ve bu satıra tutarın yazılması gerektiğini çünkü POS cihazlarının merkez sistemden takip edilinden bahsetmiştik. Ve dostlarımıza şunu önermiştik. Eğer muayene ücretini Kredi kartıyla size ödeyen eczacı dostumuzun postun arkasına bunun muayene ücreti olarak alındığını ve ilgili kişiyi muayene ücreti olarak alındığını çünkü mutlaka muayene ücreti olarak ödenen tutarın onunla ilgili bir reçete de yapılmıştır. reçete ile ilgili sosyal güvenlik kurumuna da fatura edilmiştir. Bu ilişki kurulursa üç yıl, beş yıl... Neyse makul bir süre zarfında herhangi bir incelemede bu sorulduğunda illiyet bağı kurularak onunla bilgi verilebilir. Ve niçin buna fiş sorusuna çok düzgün cevap verilerek herhangi bir ceza işleme muhatap kalmazsınız dedik. Kısaca muayene ücretleri için belge düzenlemek zorunda değiliz. Muayene ücreti kredi kartıyla ödenirse kredi kartının bizde kalan nüshasının arasında ilişki kurularak Hangi reçeteyle ilişkili muayene ücreti olarak alındığına yazarsak bununla ilgili belge düzenlemediğimizle ilişkin bir ceza işleme muhatap olmayız diye söylemiştik. İlaç katkı payları ise ilacın bir kısmının e, sosyal güvenlik kurumundan. Bir kısmının yine aynı şekilde vatandaştan alındığı tutardır ki burada bir e, ilaç atışı söz konuştur. Muayene ücretiyle ilgili bir şey daha söyleyelim. Muayene ücreti sosyal güvenlik kurumuna e, yapmış e, vatandaşa yapmış olduğu reçetelerden dolayı faturasını düzenleyen eczacı arkadaşımızın örnek sosyal güvenlik kurumundan 100 lira. Fatura düzenlendi. 99 lirasını sosyal güvenlik kurumu 1 lirasını muayene ücreti olarak zaten almıştı. Sosyal güvenlik kurumu adına yapmış olduğu tahsilat olduğunu söylemiştik. Radyo Havan'da Z raporu kısa bir aradan sonra devam edecek sevgili dostlar. Kısa bir ara görüşmek üzere. Hoşçakalın şimdilik. Daha yeni düştüm derde, yem olurum kuşa kurda. Daha yeni düştüm derde, yem olurum kuşa kurda. Yüce dağlar oldu perde, neredesin nazlı yarim? Neredesin, neredesin, neredesin? Akşam oldu kara charakteryzuj, Neredesin? O oh, oh, oh. neredesin? Yüce dağlar oldu charakteryzuj, Neredesin nazlı yarim? Neredesin? Neredesin? Neredesin? Akşam oldu kara charakteryzuj, Neredesin? O, oh, oh, w Talan oldu, seviyordum. Yalan oldu, gönül varım. Talan oldu, seviyordum. Yalan oldu, seni benden alan oldu. Neredesin Nazlı Neredesin? Neredesin? Neredesin? Neredesin? Akşam oldu. Kara gözlüm neredesin? Oh, oh, oh neredesin? Kar yağdı, ömrüm bağında, neredesin, mazlıyardım? Neredesin? neredesin, neredesin, neredesin? Akşam oldu, Kara gözlüm neredesin? Oh, oh, oh neredesin? Ni benden alan oldu. Neredesin Nazlı Yarim? Neredesin? Neredesin? Neredesin? Akşam oldu kara gözüm. Neredesin? Of, oh, neredesin? Öyleyim mi? Sevgili dostlar. Radyo Avanda Z raporunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde 2012'ye birinci dönem geçici vergi çalışmaları 31 Mart itibariyle başlayacak diye söylemiştik. Yani Mart dönemine ait katma değer vergisi bir anlaması Nisan'da verildikten sonra ki verilmeden önce de birinci dönem geçici vergi çalışmaları başlayacak ve Nisan ayı içerisinde 2012'ye birinci dönem geçici vergi beyanlaması verilecek. Burada e, bunu Nisan ayı içerisinde de işleyeceğiz. Envanterle ilgili olarak e, bir iki bir şey söylemek istiyoruz sevgili eczacı dostlarımıza ve eczacı dostlarımızın muhasebe, müşavirlik işlemlerini yürüten sevgili meslektaşlarımıza. Bilindiği üzere büyük marketlerde ve eczanelerde envanterin Her yıl yapılması zorunlu değildir. Bu fiili envanterden bahsediyorum. vergüsü kanunda bu düzenlenmiştir. Ee, ilgili maddelerde e, madde metinlerine girmeden önce konunun ana hatlarını anlatmak istiyorum. Daha sonra gerekirse vergüsü kanunda ilgili maddelere gireriz. Burada e, yıllar itibariyle yani her yılın sonunda sayma, tartma, ölçme, biçme ve şeklinde yapılan Fiili envanter işleminin büyük marketlerde ve eczanelerde her yıl yapılmasının zorunlu olmadığını 3 yılda bir yapılabileceğini usul kanunu düzenlemiştir. Ara dönemlerde ise fakat biz ezacı dostlarımızın büyük bir çoğunluğunun barkod sistemine geçtiğini biliyoruz. Ve bununla ilgili ezacı dostlarımıza şu, şunu öneriyoruz, şunu sağlık veriyoruz. Diyoruz ki gerek iskontolar, gerek fiyat düşmeleri ve benzeri nedenlerle Eczacı dostlarımızın kar maaşları ve iskontular nedeniyle, fiyat düşüklüğü nedeniyle zaman zaman farklılıklar göstermektedir. Ki bu eczanele eczaneye farklılıklar göstermesi doğaldır çünkü eczacı yapmış olduğu kurum reçeteleriyle ya da nihai tüketiciye yapmış olduğu teslimlerle, hizmetlerle, satışlarla ilişkilidir. Örneğin Kurum reçeteleri fazla olan eczanenin doğaldır ki nihai tüketiciye mal ve hizmet satan eczaneden göre karlığı daha düşüktür. Çünkü kurum reçetelerinde belli oranlarda cüreye bağlantılı olarak iskontolar söz konusudur. Nihai tüketiciye. Onun için bu eczaneden eczaneye farklılık gösterir. Fakat bizim konumuz eczaneden eczaneye farklılık gösteren eczane karlılıklarına yönelik değildir. Biz burada başka bir konuya dikkat çekmek istiyoruz. Dikkat çekmek istediğimiz konu eczanelerde hiç olmazsa ama hiç olmazsa mutlaka kendi raflarında bulunan ilaçlarla, buraya tekrar ediyorum raflarında bulunan ilaçlarla hiç olmazsa kaydı olarak kendi bünyelerinde gözüken ilaçlarla muhasebede kayıtlarda dışarıdan çünkü tamamına yakının muhasebe işlemleri yürütülüyor. Muhasebedeki envanter kayıtları arasında muhasebe İşlemlerini yürüten serbest meslek mensubu arkadaşlarımızla dostlarımızla mutlaka envanter çalışmalarını bir teyit etsinler. Buradaki amacımız şudur. Olmayan ilacın yani rafta olmadığı halde kayıtlarda gözüken ilacın büyük bir çoğunluğu bu bahsettiğim fiyat düşüklüğü ve iskonto ve benzeri nedenlerle kar, maaşları, şey, kar maaşının yani kar oranlarının Ee, bu kontrol birbirleriyle bilgi iletişim akışını kontrol etmeyen e, yani ezacıyla muhasebe ve müşavirlik arasında bir iletişim kopukluğu varsa bu farklılık yani raftaki olmadığı halde kayıtlarda gözüken biz buna e, stok fazlası diye diyoruz tutarın artmasına sebep olur. Onun için ezacı dostlarımız envanter çalışmalarını kaydı olarak kendileri üç ayda bir yapsınlar ve mutlaka muhasebeleriyle bunu kontrol etsinler. Şunu desinler, bizim kayıtlarımızda bu gözüküyor, ne gözüküyor. Sevgili dostlar, bu bölümde yine gerek iş kanunu ve benzeri kanunlarla ilgili olarak bazı kısa hatırlatmalara yine devam edeceğiz. Bir, mutlaka ama mutlaka çalışanlara yapmış olduğumuz ücret ödemelerini imza karşılığı yapalım. Yani ücret bordrolarında mutlaka çalışanlar imzalı imzalamalarını mutlaka isteyelim ve bunu temin edelim. Ücretlerini imza karşılığı alsınlar. Aksi halde ücretin ödenip ödenmediğiyle ilgili tartışma aslı olur. 2. Mutlaka çalışanların özlük dosyalarını oluştursunlar. İşe giriş ve benzeri izin ve benzeri e, kullandıkları, hak ettikleri düzenlemeleri içersinler. İ, yıllık izinlerini kullandırsınlar ve kullandıkları izinleri mutlaka izin talebi ve izin defterine imza attırsınlar. Bunu temin etsinler. E, ücret bordularını çalışanların hesap pusulalarını saklasınlar ve bunlarla ilgili olarak e, belgeli e, belgeler üzerinde karşılıklı imzalar olmasını sağlasınlar. İzin talepleri ve iznin kullanmaları ile kullanımlarıyla ile ilgili olarak da belgeleri mutlaka saklanması ve gerektiğinde ilgililere ibraz edilmek üzere bulundurulması gereken belgeler üzerinden görsünler. Son bölümde de Türk Ticaret Kanunu bildiğimiz üzere bunu çok programımızda işledik. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Temmuz 2012'de yürürlüğe girecek. Temmuz 2012'de yürürlüğe giren Türk, Türk Ticaret Kanunu mevcut e, TTK'daki düzenlemelerle yani ana sözleşme düzenlemeleri Ağustos ve ben, devam eden aylarda yapılacak. Yine TTK'nın bir kısım maddeleri e, Temmuz 2012'de bir kısım maddeleri Ocak 2013'te bir kısım maddeleri ise Temmuz 2013'te yürürlüğe girecek. TTK Birçok düzenlemeleri getiriyor yeni TTK. Biz burada sevgili muhasebeci, mali müşavir meslektaşlarımıza, dostlarımıza yeni duruma adapte olmak üzere çalışmalar yaptıklarını, çeşitli eğitimlere katıldıklarını biliyoruz. Yalnız bununla kalmasınlar, muhasebe müşavirliğini yürüttükleri gerek ezdacı dostlarımıza, gerek diğer işletme sahiplerine mutlaka bilgilendirme süreciyle bilgi versinler. Bu süreci birlikte karşılama, birlikte yönetme ve birlikte uygulama noktasında iletişimde başarılı olsunlar ki süreç doğru yönetilsin. Aksi halde yine sıkıntılar, yine zaman kayıpları sevgili meslektaşlarımızın üzerinde olacaktır. Ve sistem verimli çalışmasını engelleyecektir. Programımızın sonuna yaklaşırken bahar umuttur, doğanın uyanışıdır. İyiye, güzere doğru umudunuz hep sürsün diyorum ve hepinizi sağlıcakla, sevgiyle, coşkuyla kalın derken Suat Gündülbeyant arkadaşımla birlikte doğanın uyanışında iyiye. Güzele doğru umudunuz daim olsun diyor. Hepinize saygılar sunuyoruz. Z Raporu. Hazırlayan ve sunan odamız mali danışmanı, öğretim görevlisi, yeminli mali müşavir İsmail Hakkı Güneş.